yaşıptırıyoruz ya. Hele bu emekli olduktan sonra var ya öyle bir canım sıkılıyor. Öyle bir ruhum sıkılıyor ki ya anlatamam ya. Böyle sıkıntımdan inan yani dudaklarım uçukladı. Ağzımın içi bir yara oldu böyle bir göreceksin ya. Ne yaptığımı bildiğim yok. Ne yediğimi ne içtiğimi bildiğim yok inanmam. Ya evde evde meyve falan eksik değil ya. Bol bol meyve yiyorum işte. Ha Ya bu Kemal Bey diye Telefon etti de e, yeğenin Tuba'yı isteyecekmiş de. Dünürci gelecekler seninle. Tabi tabi. Oldu oldu selam söyle. Aleyküm selam. Hadi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Hadi sağ ol sağ. Ol. <Gülüyor> Yardılar mı ki acaba? He? Tamam tamam Döküş bir araba durmuş ama Bakayım Bak. Kim o? Ee, efendim selamün aleyküm Aldoğdu selam. izadeler size geldi Buyurun efendim buyurun Aa, Hoş geldiniz buyurun buyurun Buyurun Buyurun buyurun. hoş geldiniz buyurun <gülüyor> Ben ölçün evladım. Buyurun. Merhabalar. merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bendeniz Kemal Altunizade. Memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum. Ben Buna, de, oğlum Semih Altunizade. Memnun oldum Bizi tarıyoruz efendim. Bizi tanıyoruz efendim. Tanıyoruz dedi. Demircan. Evet Demircan kıldan teber. Ber değil efendim. P ile. Teper. Pepe'nin P'si. Pepe'nin P'si. Teper. Teper. Demircan Peki. kıldan tepe. Teke benim ah. Elif enleri çok olsun evladım. <gülüyor> Yavrum bir şey unutmadın mı? Özür dilerim baba. <gülüyor> Ulan eve mi götüreceğiz onları gersin geriye? Aklısın. Aman benim niyet habet ettiniz. <gülüyor> Asla vurulma. Yani hiç gerek yok diye. Yani. Ne zahmeti olur mu? Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Değil <gülüyor> mi? Ben, e ben bu çiçekleri bir vazo yapayım. tabi tabi siz onları koyun Meryem koyacaksanız vazoya bana bak ne söylersem o olacak benim asabımı bozma elimin tersiyle şöyle sana bir vurdum mu böyle duvara resmi çıkar on tane boyacı gelse o resmi Spartulayla kazıyamaz tamam ama sen de bir an hocam Ses ben istiyorum tamam mı aslan allah <gülüyor> Efendim kusura bakmayın. Belki. Yok efendim. E, nasılsınız, Nasıl? iyi misiniz? Efendim. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, iyi hoş misiniz? bulduk. Iyiyiz, i̇yiyiz efendim. Iyiyiz. Siz nasılsınız? Elhamdülillah iyi diyelim. E, e, pek de iyi değiliz ama bu emekte olduktan sonra ah. evde oturmaktan ruhum <gülüyor> sıkıntı. Gördüğünüz gibi meyve eksik değil efendim. Bol bol meyve yiyorum. Öyle mi? Tabii. <gülüyor> Elmalar da pek küçükmüş. Olsun, olsun. Hadi. <gülüyor> Öpün baba, baba. Öpüyorum sadece. Baba benlerin çok. Olsun el öpmenlerin çok olsun evladım. Efendim, bizim oğlan el öpmeyle dudak aşınmaz atatözünün birinci derecede muhatabı ader diyor kendisini. <gülüyor> Maşallah pek yani büyüklerine karşı saygısı var. O konuda Değil... hiç tabiizimiz yoktur. O konuda hiç tabiizimiz yoktur efendim. <gülüyor> Biraz utançla herhalde galiba. Harbiye efendim terbiyeler terbiyeler yani yani anası da bende bu konuda en ufak bir şekilde taviz göstermez Kaç yaşında evladımız? Efendim? Eee kaç yaşında dedim? Eğer ben 68 yaşındayım. Siz değil efendim evladımız kaç yaşında? Ha oğlum kaç yaşında? Semih Bey evladım kaç yaşında? Semih kaç? Eee yani kaç yaşındaydı sanırım? 41,5 ya. 41,5. Efendim kırk bir buçuk yaşım. Ana maşallah daha 42 bile olmadı. Ya ya 41, ya. Kırk bir buçuk kere maşallah. Öpüyüm baba. Baba nerede? El öpenlerin çok öpüyüm. Aferin evladım ya. benim. <gülüyor> daha vidan vidan sade vidan. Maşallah. Sade vidan kırk bir buçuk. Ne iş yapıyorduk Kemal Bey? Efendim ben deniz tekistil tüccarıyım. Tekistil tüccarı. Evet. Güzel. Kayseri'de fabrikalarım var. Tekstil üzerine imalat yapıyoruz. Güzel, güzel. Ata mesleği. Babadan dededen kalma. Altunizade kumaşları bilirsiniz belki böyle kenarlarında yazar. efendim böyle Altunizade diye. <gülüyor> Peki evladımız değiş yapıyor? O benim yanımda. Sizin yanınızda. E, artık e, mesleği yok mu? Efendim? Bir mesleği yok mu? Var efendim. Ben... olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Benim oğlum kumuslu toprakta birinci sınıf muz yetiştirme mühendisi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne kadar e, geçerli Tabii, bir meslek. Abi, abi olmaz mi? olur mu? Çok <gülüyor> geçerli bir meslek. Beyşehir Meslek Yüksek Okulu Deniz ve Su Ürünleri bölümünü 8 senede bitirdi. Maşallah maşallah. Evet, her ne kadar iki yıllık okul olsa da benim oğlum eğitimindeki itina ve ihtisasından dolayı sekiz yıl devam etti. Bana biraz pahalıya mal oldu ama olsun. <gülüyor> Eğitimi için evladımın hiçbir fedakarlıktan kaçınmadım. <gülüyor> Öpün babam varı tabii ki. Öp evladım, çok olsun evladım. <gülüyor> Öp evladım, el öpenlerin çok olsun, aferin. Evet. <gülüyor> Ne hadi? Ne istedi? Ne isteyeyim? Allah'ım kız istesene! Kim niye geldik? Ne isteyecek? Biz kız istediğe gelmedik mi? Haa doğru ya! Ben de niye geldik diye düşündüm. Efendim! Nasıl isteyecek? Efendim! Eheheheh! Efendim, gençler birbirlerini görmüşler. <gülüyor> hadi baba, hadi. Bitir şu işi baba. Efendim, yani sözün özü sebebi ziyaretimiz Allah'ın emriyle, peygamberin havliyle, kızınızı bu oğlumuza istiyoruz. Üf! نکه که ناسیب olur inşallah این شالا کی نهای ناسیب سه اولر این شالا ناسیب کیملن ترمیون بابا بی دا ناسیب چیکتی او نمی‌باشد من ناسیب نهای ناسیب سه اولر این شالا ناسیب nasipse olur efendim nasipse yani nasipse شالا ناسیب سه این شالا ناسیب سه این شالا Aman efendim bu iş zorla olaylar. Zorla olacak. Bir olur, olur, olur, olur, olur. Nasip senden kaçıyorsa peşine düşüp yakalayıp kendine doğru çekeceksin ki senin nasibin olacak. Ben hayatta bunu ve felsefe olarak benimsemiş bir insanım. Bütün başaralarımda kendime doğru çekmişim böyle efendim. Şimdi Kemal Beyciğim. Efendim. Ee, şimdi bir konuya daha değineceğim ama. Buyurun. yani özrünüzü e, estağfurullah buyurun lütfen değirin efendim şimdi ne demek? efendim tabi günümüzde artık yani bu lüks ihtiyaçtan çıktı bir zaruri ihtiyaç haline geldi ama yani bir telefon gibi yani diyorum ki evladımızın evi var mı <gülüyor> ben de çok büyük bir şey soracaksınız zannettim ne demek efendim, efendim ben e, tedbiren e, dünyaya çok fazla ehemmiyet vermem aslında Yalancı dünya, gelip geçici bir mekan. Bunu biliyoruz ancak. Ama dünyada. Efendim, elbette. Yani o da lazım. Yani ancak olsuz olmuyor. <gülüyor> ben efendim, evlatlarımı bugün varız, yarın yokuz. Sıkıntıya dara düşmelerini istemem. O yüzden her birine onar tane ev yaptım. Onar tane ev yaptım efendim. Kendi harçlıklarıyla aldıkları hariç. Ne güzel. Allah, etilerini söylesene benim evim etileri. Elimin tersiyle vurursam etilere kadar kanatsız gidersin. Biz de biliyoruz senin etilerde evin var. <gülüyor> efendim <gülüyor> işte, Baba. kendi Öyle harçlığıyla efendim, aldığı olsun. ev olunca, kendi harçlığıyla <gülüyor> evet. işte, o yüzden böyle <gülüyor> şey yapıyor. <gülüyor> Eee Kemal Bey'cim yani e, bir şey daha soracağım ama Sorun efendim ne demek sorun, e, sorun. Bakmayın, e, Arabası var mı? Acaba? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> efendim dediniz ya ihtiyaç diye Artık lüks olmaktan çıktı zaruri oldu Hem de üç tanesi birden zaruri üç oldu tane Abi efendim abi futbol maçlarına giderken Polo'ya biner Bizim yanımızda Market var, 150 metre kadar biraz uzak olduğu için markete giderken de tüvim koyabilen. <gülüyor> Her işte işe gelir giderken de 5 çarpı 8 mercedesi var. Eyvallah. Onunla gelir gider. Maşallah maşallah. Eh, eh, dediniz ya nasip, biz çekip alacağız nasibimizi. Gelin kızımıza da eh, bir Murat 124 alırız artık. <gülüyor> İyi, artık o... ne alırsanız kendinize yani tabii, abi, alacaksınız ya. evet, yani akraba, ben diyeyim şimdi ben derim 5 bilezik taksan da yani 15 bilezik 20 bilezik taksan da o kendine gelecek gerdanlık taksan yine evine gelecek tabii, tabii, evet, yani abi, yani, abi, yani abi, ne yaparsan abi, evine tabii, gelecek canım, tamam. <gülüyor> peki ben bir şey sorabilir miyim tabi buyurun efendim buyurun. Tabii. kızımızın neyi var Ana. hani çıl çabut manasında Ana, neyi, neyi, neyi yok yapayım, efendim diyorum. efendim o konuda çok rahat olun neyi yok ki Beş yaşından beri başladılar efendim. Oh. Ne güzel, şey, ne güzel. Yani o zamanlar şimdi değil de beş yaşından beri ya dedim Hatun beş yaşındaki çocuğa sandık ceyiz yapılır mı? Yo herif sen bilmem dur hele dedi. İyi <gülüyor> dedik. Efendim hani bu vitrinlerde var ya süt takımı, kahve fincanı bardak <gülüyor> çay takımı filan onların o bardakların içine bile çabuk tıktılar. Olması lazım efendim. <gülüyor> olması lazım. Efendim daha daha bitmedi efendim. Tüp var ya bildiğimiz anam babam tüp. Evet biliyorum. Tüpün üstüne bile elbise giydirdiler efendim. O oh, ne güzel. Ne yani güzel. o konuda çok rahat olur. Hatta yani söylenmez bunlar ama konu açıldı diye söylüyorum. Şu perdeler var ya efendim. Normal perde dururken güpürlü perde aldılar. Öyle. Yani o konuda oh. her bir şey tam. <gülüyor> <gülüyor> tam <gülüyor> güzel, tek, güzel. Tam, tam tekbil hiç Ben hakikaten ya. Orayı bayağı bayağı. Tamam. Her şey tamam. Arabası varmış, evi de varmış. Her şey Biraz yaşı neyse. Ya önemli değil o da. Acaba acaba kılıyor mu şimdi? Namazı sorsam elbet kılıyordur hazır yani. Allah'ım kim? Acaba. Eee Kemal Beyciğim, efendim? aklınıza mahruren bir şey e, daha... E, Buyurun, yani efendim? Tabii önemli değil bu ama... Lütfen, lütfen. Yani, e, e, e, e, yani evladımız diyorum e, namaz... Aaaaaaa! Aaa <gülüyor> ne demek, ne demek! Çok güzel bir konuya şey yaptınız. Parmak, par Parmak bastınız. Yani ne ne demek efendim, ne demek benim oğlum diye söylemiyorum. Bakın, bakın benim oğlum diye söylemiyorum. Benim oğlum her bayram namazını camide kırlar hiç geçirmez. Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama namazını geçirmez efendim. Bakınız tekrar oğlum diye söylemiyorum. Herkes ellerini kollarını buraya kadar yıkar. Benim oğlum buraya kadar yıkar. Efendim herkes ayaklarını buraya kadar yıkar. ''Banı oğlum buraya kadar yıkar?'' Bayram hanıcıyım. Bakın oğlum diye söylemiyorum. Bayram namazlarına gittiği zaman kendi oturduğu halının üstündeki çeri köpü, ipi toplar. Topladığı gibi bununla kalmaz. Önündeki adamın üzerinden atlar, onun önündeki çeri çöpü toplar. Toz toparlak, yüz yuvarlak yapıp halının altına tıkar efendim. Yani o kadar titiz yani. O kadar düzenlidir benim oğlum. Sertipli de yakın. Yalnız iç güç işte. Yani telaşı meşgale derken Beş vakit Bazen... Aman efendim önemli değil yani, yani o da daha yaşı kaç ki? Kırk üçüncü yani, olmamış yani, yani o da Biz yani. de öyle söylüyoruz. Ekmal tamam. eder tamamlar, tamamlar efendim. Tamam. efendim Peki tamam. ben e, bir şey sorasam. E, buyurun ben, buyurun kızımız, efendim. Buyurun. Siz oğlumuzu sordunuz ben de kızımızı, gelin kızımızı sorayım. Onun durumu nasıl? Namaz. Ha, <gülüyor> ha. E, efendim Semih Bey dedi mi? Semih ha, Bey tabii. evladım... O konuya, yani Semih Bey evladıma güveniyorum yani. O konuda rahat olur. Daha yaşları genç beraber. Bayram namazlarına beraber giderler efendim. Beraber birbirlerine destek olurlar efendim yani. Efendim daha lani bunlar çocuk çocuk. Daha büyüyeceğinler büyüdüklerinde anlatanları var. Hallederler efendim. Öpeyim baba. Baba. Öpenlerin çok. Aferin evlat. Efendim hayırlı olsun diyelim mi? Ne diyelim artık iki genç birbirini seviyor Hayırlı olsun demek. Hayırlı olsun. Aldık gittik malı. Yani amanın kızı ben de verdim gittim. Hadi bakalım. Öp baba. Öp babayı. Geç bakalım. Ne? 6 ay sonra. Kızı isterken böyle demiyordun ama. Şimdi ne oluyorsun değil mi? Kızı isterken böyle konuşmuyordun. Bağırma. Niye bağırmayın? Bağırma. Hani senin 10 tane evin vardı. Bağırma. Hani senin 3 tane 4 tane araban vardı. Bağırma. Hani senin 3 tane 4 tane araban vardı. Dünürdüm hem evinde misalıyordu. Ben senin bu lafına aldandım bir sürü borcadır. Bağırma öyle. Ben zaten kendi sıkıntım kendime yiterim. Bana bak. Emine bir saat güldüm sana bir uçarım. Yavaş, yavaş. Koltuğumuz var onu da kıracak. Eski püskü koltuğunda bir şeyim kalmadı ki borç dertten. Kız verdin bana kız gül ya. Filim ben gibi kız verdim mahviftiniz kızımı be. Yemeğe tuz atmasını bilmiyor. Yemeğe tuz atmasını bilmiyor be. Yemeğe tuz atma senin oğlun yemeğe geliyor mu da konuşuyor. Konuşma. Gece üçte dörtte geliyor mu be? Delikanlı dedin üçte de gelir dörtte de gelir. Hayda lajay. Ola büyürüm diyor büyütmüşsün bir daha çok benne ya. Benim oğluma laf etme. Önce kendi kızına <gülüyor> baksana. E sen kızımın yemeğinin tuzunu laf ediyorsun ama. Konuşma. Belletaydın o zaman çul çaput getirmesi de. 3 tane arabam var. Haçlıklarından biriktirdi araba aldı diyordun. Dolmuşundan geliyor. Dolmuş parasını da benden alıyor. Alacak tabii. Senin yapmış olduğun büyük mahallede ne yaptın peki? Borçları nasıl ödeyeceğim, senedi nasıl tamam. ödeyeceğim ben bu sınıfı... Ben sını ne yapayım ya, ben emekli bir adamım. Şu halime bak, şu halime. Senin yüzünden sıkıntıya girip, habire yiye yiye elli kilo oldum. Ben ne yiyeceğimi ben de Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Kuz işlemeye geldiksem sen bende verecek kuz buna yok. Benden de oğlan buğlan yok. Git lan akapıya. <gülüyor> ne o eyler bu stres, bu sinir. ne bu sıkıntı böyle yani? nasıl sıkıntı olmasın efendim ben bu kadar borcu nasıl ödeyeceğim bu kadar senet bu kadar türek, ben çıldıracağım sıkıntı <gülüyor> bu sıkıntıdan mı yiyorsunuz stresimizden sıkıntımızdan ne yaptığımızı bildiğimiz yok inan ol size. inan ol stres ve sıkıntıdan yiyoruz efendim. stres ve sıkıntıdan öyle mi nereye gitti Hı? yediğin nereye gitti Ne bileyim? Karnıma gitti herhalde. Öyle mi? Yani bak. Cuk, yok. Karnıma gitti. Sadece karnına mı ihtiyacı var? Onun gözünün de ihtiyacı var. Gözü doymazı var. Öyleyse gözüyle de yesin. Bir de... Olur mu canım öylesin ya? Gözden yenir mi ya? Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Yi de gözün doy. Dur ya bir dur ya. Allah Allah. Olur mu canım öylesin ya? Allah Allah. Hiç gözden yenir mi? Al gözün senin de ihtiyacın var. Sen de yiyin. Ya sol gözüm çekinme. Allah'ını seversen. Sen de yiyin. Buyur. Buyur. Utan. Olur mu canım? Hiç güleceğim yoktu ya. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Söyleyin bana o yedikleriniz vücut ülkenizde nerelere gidiyor? Anlamadım. Nereye gidiyor? Nereye gidecek canım ya? Gidiyordur herhalde. Sizde bir karaciğer var değil mi? Var tabii canım. Değil mi yani? Yanında da akciğer var. Oo, yanında var, da var. bir... Akciğeri de var, karaciğeri de var. Her <gülüyor> bir şeyi var da aklı yok. Aklı. <gülüyor> karaciğer. ...karaciğer... ...karaciğer dünyadaki bütün doktorlar... ...bir araya gelse... ...karaciğerin yaptığını yapamazlar... ...hıhı... Hı. ...evet evet... ...muhteşem bir programlama... ...karaciğer öyle şeyleri biliyor ki... ...yediğimiz bütün besinlerin... ...ne olduğunu biliyor... ...her birini tek tek tanıyor... ...ve... ...evet ve... ...her birinde hangi vitaminler olduğunu biliyor... ...alıyor... Her birini muhteşem bir laboratuvardaki gibi ayrıştırıyor, nereye, hangi vitamin lazımsa oraya gönderiyor. Muhteşem bir şey, evet evet muhteşem bir şey, her birini biliyor. <gülüyor> Mesela karaciğer, vitaminlerini ayrıştırdıktan sonra ayaklara lazım olanı ayaklara gönderiyor. Ellere lazım olanı ellere gönderiyor. <gülüyor> gözlere lazım olanı gözlere gönderiyor beyne lazım olanı beyne gönderiyor <gülüyor> bunun hep ayaklarına gidiyor hiç beynine gittiği yok ki beyin hmm. yok ki gitsin <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki hani muhteşem vücut ülkesinde karaciğer o vitaminleri lazım oldukları yerler neresiyse orayı biliyor ve binlerce kilometrelik yollardan vücut ülkesinde o vitaminleri orlara o yollardan gönderiyor vitaminler diyorum giderken o yollarda ee... giderken yolda şaşırıverse Amanın! Arın. Amanın! Yok sağ oğlum ya. Giderken şaşırır verse, ayağı gidecekken başka yere gidiverse. Ne bileyim pek şaşırırmış hacım. Düğün. Durayla yavş. Gördün? Düğün. Tetik benzik çapta oldu. Amanın. Görük yavş. Ne oluyor? Ya. Şimdi hadi şaşırt bir sen. Amanın benim karnım. Dürele kapma bi o şöyle. Dur hele gözümü seveyim <gülüyor> Allah'ım. Dur <Dün> hele <gülüyor> yav. Gel gel gel gel ya, gel öyle, gel. Dur hele Allah'ımı seversen gördüğümüz. Tamamın <gülüyor> vur bağım Allah'ım! vallahi. Seç taş fırtına ya nereye gittiniz? Gelin. Ben de şaşırdım şimdi. Hakikaten şaşırır mı ya? Ha? Kurbanın olayım biliyor gitti kay kardeşim ya. Yani diline baktım hali çok kötü oldu da. Ya. <gülüyor> Şş ben Allah aşkına Şaşırmıyorsunuz değil mi ya? <gülüyor> Allah aşkına bildiğin bir şey varsa şöyle bak aklım başımdan çıktı. Hakikaten şaşırırlar mı ya? Biliyorum ama yani şaşırırlar mı? Ya ya tamam ne şaşıracak Allah'ım. Değmi yani? Ne şaşırtacak yani? Ya bacamı şaşırt. Allah Allah. Hiç şaşırır mı yani? Hiç şaşırır mı yani? Oğlum ay kardeşim Allah'a şerer sen ya. Hük. Yani böyle ter bastı. Hiç şızırlar mı değil mi yani? Tam kurba kovdum bu Mevlam. Hazar buna bir nizam intizam vermişti ya. Değmi yani? Hiç şaşırtır mı ya vallahi? Değmi yani? Bu kadar Stresin bu kadar sıkıntının, oğlanın, derdinin, kızın, derdinin, bir de bu gelinin derdinin arasında kekler, kenetler, ödemeler, bonolar derken bir de onu mu düşüneceğim ya? Değil mi yani? Şaşırdı mı? Canım? Şaşırmadı bu Gitti mi? Gitti mi? Değil gitmek? mi yani? Hiç. Allah Azze ve Celle bir nizam yaratmıştır değil mi yani? Değil mi yani? Nizam içinde yaratılmıştır. Değil mi yani? Bunu mu düşüneceğiz? El vekil olan Allah'a işlerini bıraktır mıydı? O her işe en güzel şekilde yapandır. Değil mi yani? ya ben yemesini bilirim. Boğazımdan geçtikten sonrası ona ait. Ney mi yani? Allah her şeye hakimdir. Abi ya her bir şey yirli yirinde koymuş, yaratmış. Değil mi yani? Onlara da demiş şöyle şöyle çalışın. Onlar çalışıyorlar işte ne güzel. Değil bana mi? ne niye düşüneyim ya. Allah Vallahi, Allah. Değil mi yani? Allah Azze ve Celle her şeye hakim. E, bak, hah, ne güzel söylüyorsun. Bakın diline yani? arıbalı, diline arıbalı. Ne güzel söylüyorsun. Allah'ım her bir şeye hakim. Değil mi yani? Abi yav! Değil mi Allah. yani? Bir de onu mu düşüneceğim ben? Yediğimi bilirim muhafdar. Diner Bey? Hı. Allah Azze ve Celle Sadece vücut ülkene mi hakimse? Haşa. sana? <gülüyor> Haşa! Allah Azze ve Celle her şeye hakim değil mi? Ne o? Vücut ülkendekileri düşünmüyorsun da Dışarıdaki bütün hayatında olanlar, sıkıntılar, bir şeyler diyorsun galiba ha? Yani borçlar, senetler... Allah Azze ve Celle elvekildir. Değil mi? De Kudretine kurban olurum. Değil mi? Her şeye hakim, sadece senin vücut ülkene değil değil mi? Değil mi yani, Dönür Bey? Ben Dönür'e bir baksam... Hı? Ben bir dünüre bakayım Tamam hadi bir git bak Bir git bak Git bak da Nerede bir yanlışlık yaptınız Yapıyorsunuz İstersen Onu bir konuş dünürle Nerede Allah Azze ve Celle Muhteşem bir nizam yaratmış Muhteşem Anlatılamaz ki Tarif edilemez ki Her şey ama her şey o kadar güzel. O kadar nizam ve intizam içindeki. Hmm. Her şeyi o kadar güzel yaratmış ki. Değil mi? Hmm. Şu yıldızlara bak. Şu galaksilere bak. Şu çayırlara, dağlara, ovalara, her şeye bak. Haa şu çiçeklere bak. Hmm. Her şey o kadar güzel ki. Değil mi yani? Her şeye hakim. İstersen... Yunus gibi papatyalarla, çiçeklerle konuşayım ha. Hadi. Ey papatya, bu sene neden şaşırmadın? Neden, neden bu sene menekşe olmadın? Neysen menekşe, neden sen bu sene kokunu değiştirmedin? Neden yine aynı kokuda? Neden hiç şaşırmadın? Hiç şaşırmazlar. Allah'a teslim olmuşlar. Oğul deyince olduran Rabbimin emrinde. O yüzden güzeller, o yüzden hoşlar. Kokuları da hoş, renkleri de hoş. Ona teslim olunca her şey, ama her şey o kadar güzel ki. Her şey. Eğer elma isiyorsan... Elma, çekirdeği ekmen lazım, Topra. Eğer portakal istiyorsan, portakal çekirdeği. Elma, çekirdeği ekip portakal alamazsın. Portakal istiyorsan, portakal çekirdeği ekmen lazım. Allah Azze ve Celle sebeplerin Allah'ıdır. Şu nizamı ve intizamı sebeplerle yaratmıştır. Muhteşem sebeplerle. O Ol, müsebbip olan Allah Azze ve Celle'dir. Ne ekersen onu biçersin. Ne ekersen onu elde edersin. Dönür Bey! Ne ekersen onu biçersin. O kadar güzel ki, o kadar hoş ki şu aynattaki her şey. Ey can kuş hoş geldin. Merhaba. başladık. Nefak. İyi can kuşu merhaba. Hoş geldin. Sana değil ellerini ayaklarına demiyorum. Baş gözüne baş kulağına demiyorum. O göz penceresinin ardında bakan can kuşu. Sana sesleniyorum. Sana. Sana. Sana sesleniyorum. Sana, sana. Ey can kuşun merhaba. Sakın buraya ben geldim. Demem. Can kuşun geldi buraya. Merhaba. Merhaba can kuşun. Can kuşun adını duydu radyodan. Beni çağırıyorlar galiba dedi. Ey ruh. Ey can kuşu hoş geldin. Sen de, sen de canın sıkılıyor o yüzden mi geldin? Neden canın sıkılıyor? Benim gibi mi? Hı? Hani bazen dersin ya, canım sıkıldı dersin. Neden diye sorar arkadaşların sana. Bilmem ki işte, canım sıkıldı dersin. Evet, canın sıkılıyor can kuşum. O yüzden çağırdık seni. O yüzden. Hani Mevlana gibi. Beşnev, ezney, çüm mi mikunet. Ezcüdayi ha şikayetimi yakın et Biz eles meclisindeydik Dinleneyi ayrılıklardan şikayet ediyor Ayrılığın hikayesini anlatıyor Bu hikaye senin hikayedir can kuşu Biz eles meclisinde ruhlar alemindeydik O güzeller güzeliyle birlikteydik Derken gurbete düştük O yüzden sıkılıyor canım Kimselere suçlama Kimselere Kimseleri suçlama Hey can kuşu O yüzden çağırdık seni O yüzden tamam O yüzden geldin Merhaba can kuşu. Merhaba Bir yolunu bulalım istedik Bu akşam bir yolunu bulalım Can kuşu Can sıkıntısından sıyrılıp Uçuversin diye O yüzden Hadi can kuşu Ellerini uzat Bedendeki ellerini değil, can kuşunun ellerini uzat. Birlikte, birlikte bu gece birkaç saat. Hani belki bir yolunu buluruz ha, Belki bir yolunu buluruz kanatlanıp uçmak için can kuşu. Benim de canım sıkılıyor. O yüzden buradayım, can kuşumuşsun diye buradayım. Sen de o yüzden buradasın abi. Merhaba, hoş geldin. Aa, nasıl uçuralım diye düşünüyorum da. Diyorum ki can kuşlarını uçuranlar var. Hayattayken, yaşarken. Onların o güzel hatıralarıyla başlasam sana. Dinler misin? Canın sıkılmaz değil mi? Onların hatıralarıyla can kuşu. Sana Ömer'i anlatayım can kuşu. Ömer'i. Aşık Ömer. Dertli Ömer sevdalı Ömer anlatayım sana. Ömer, Ömer, Ömer. Hadi gel, onun o gönlü dünyasına gidelim. Ne dersin? Ömeri anlatayım sana. Ömeri, aşık Ömeri, sevdalı Ömer. I. Bir zamanlar farkında değildi Ömer, radıyallahu Hatta boğuluydu, hatta boğulu Ömerdi. Farkında değildi can kuşunu taşıdığından Farkında değildi İçindeki can kuşu çırpınıyor ama onun sesini hiç duymuyordu Farkında değildi Ömer can kuşundan Hahtaboğlu Ömer Hani bir gün müşriklerin toplantısında Karar aldılar onu yok etmeliyiz diye Kim yapacak? Ben yaparım dedi Hahtaboğlu Hani Mekke'de onu bulmaya gitti Kız kardeşiyle plan karşılaştı, bir şeyler oldu. Vederken ah, belinde kılıcıyla onun Erkam'ın evinde olduğunu öğrendi ve Erkan'ın evine geldi hani. Kapıyı vurdu. Hamza kapıyı açtı. Bir baktı kılıcıyla ama ne istiyorsun? Onu görmeye geldim. Kılıcını bırak. Resulullah sallallahu Allah. aleyhi ve sellem bırakın Ömer dedi bırakın kılıcıyla birlikte gelsin karışmayın Ömer geldi hatta bu ha, hayret oysa onu Mekke'de daha önceleri ne kadar çok görmüştü fakat bu sefer bir başkaydı bir başka aman Allah ım. diz çöktü Ömer Erkam'ın evine kendi geldi zannediyordu. Hı, oysa onu getiren anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün önce ya Rabbi iki Ömer'den birine iman nasip et diye dua etmişti. Biri Hattab oğlu, biri Ebu Cehil. Allah Hattab oğlunu seçti cennete. Hattab oğlunu seçmişti onu tutup Allah Habibi'nin önüne kadar getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önüne diz çökmüşü Ömer'i görünce anladı. Allah'ın onu seçtiğini anladı. Allah hatta oğlu Ömer'i seçmişti. O yüzden Allah'ın seçtiği Ömer'e ellerini uzattı. Omzundan Kollarından mı dokundu, sardı onu bilmem. Hayır hayır, can kuşuna uzattı ellerini Rasulullah. Can kuşuna ve kelime-i şahadet ve Ömer'in can kuşu uyanı verdi birden. <gülüyor> Ömer'in can kuşu uyanı verdi. <gülüyor> Ömer işte o gün oldu ne olduysa iman, aşk ve gözyaşı. Kim iman ederse aşkla başlar. Allah'a ve Resulüne sevdalanmamış yürekte iman olur mu ki? Olur mu ki hocam? Ellerimden öpeyim. Olur mu ki? İman girdi mide aşkla başlar. Bekâsı eşi. Ömer aşık olduk. O günden itibaren sevdalandı. Ve gözyaşları süzülmeye başladı Ömer'de. Ömrü boyunca ağlayacaktı artık Ömer Eğer bir gün Eğer bir gün rüyanızda Ömer'i görürseniz Nereden tanırsınız biliyor musunuz? Göz yaşlarından iki yanağında birer siyah çizgi oluşmuştur Eğer varsa bilin ki Ömer'dir o gördüğümüz. Ömer Aşık Ömer Dertli Ömer Ömer Nasıl mı aşık? Diz çökmüş sevgilinin önünde Ya Resulallah Senin nefsim hariç Her şeyden çok seviyorum Olmadı ya Ömer dedi Aşk peygamberi Aşk dersi veriyordu Ömer'e Olmadı ya Ömer Nefsinden de çok sevmedikçe Olmadı Ömer döndü Aşk dersini aldı içine döndü Nefsine Nefsini ayaklarının altına aldı o anda. gerisin geriye. Ya Resulallah dedi. Senin nefsimden de çok seviyorum. Hakikaten de çok sevmişti Ömer. Nefsinden de çok sevmişti Ömer. Aşıktı Ömer. Hani dayanamıyordu sevgilisinin hangi haline, acılarına, ızdıraplarına. Aşıktı. O kadar aşıktı ki Rasulullah'ın vefat ettiği gün Hakk'a Refik-i Ala'ya gittiği gün Ömer aşık Ömer dayanamadı bu ayrılığa. Kim Resulullah öldü derse başını vururum diyordu. Ömer, Ömer başını vururum diyordu. Fekir Halife Radiyallahu anh Nasıl biat edileceğini Nasıl teslim olacağını Gösterdi cümle aleme Ve derken O da gitti Bu yük benim omuzlarıma Kaldı diyordu Ömer Ömer Allah Ömer'i Seçmişti El adıl olan Allah Ömer'i Seçmişti adaletini insanlara göstermek için El Adil isminin tecellisini Ömer'de insanlara seyrettirecekti Ömer Adil Ömer Allah'tan korkan Ömer aşık Ömer hemer Ömer gözü Ömer Nil kıyısında bir kuzuyu kurt kapsa hesabını Allah Ömer'den sorar bir garip Bir fakir aç kalsa Allah hesabını Ömer'den sorar. Yanıyordu, yakılıyordu Ömer. Titliyordu Ömer. Taşıdığı bu yükten dolayı titliyordu, titliyordu, yakınıyordu Ömer. Allah adaletini Ömer'de insanlara seyrettirecekti. O yüzden onu donatmıştım. İmanla, aşkla, gözyaşıyla... Adalet iman isterdi, adalet aşk isterdi, adalet gözyaşı isterdi. Yüreği titremeyen nasıl adil olabilirdi? Aşık olmayan, sevmesini bilmeyen insanları sevemezdi, adil olamazdı. Ömer, hani Ömer nice fetihler oldu onun devrinde. Nereye bir vali gönderse titriyordu. özenle seçiyordu Mısır fethedirdi. Amr bin As Mısır Fatih'i Ömer'in devrinde radıyala ve Mısır'a vali onu tayin etti Amr bin As Nil taşardı Nil'in sularıyla Mısır bereketlenirdi o sene Nil taşmadı Nil Taşmayınca Mısır kuraklık yaşadı İnsanlar Mısırlılar endişelendiler Sonunda Amr bin Asr Allahu anh'a gelerek Dediler ki Bizim Mısır'da her sene Bir adetimiz vardır Mısır'ın genç ve güzel Bir kızını güzel elbiseler Giydirerek nila atarız Nil sularına kark onu. Biz de bundan bereket geleceğine inanırız. Hayır dedi Amor Binaz. Asla izin vermem. Asla. İslamiyet bütün cahiliyeti kaldırmıştır ve yok etmiştir. İnsanları öldürmeye değil diriltmeye gelmiştir. Hele bir kız çocuğunu asla. Fakat kıtlık yükseliyordu Mısır'da. Amr bin As, Emir el-Mü'minin Ömer'e haber saldı. Hazreti Ömer radiyallahu anh, Amr bin As'a bir mektup gönderdi. Ey Amr, bu mektubumu git ve Nil'e oku. Ve bu mektubu Nil'in sularına at. Amr bin As mektubu alınca Nil'in kıyısına gitti. Ve Ömer'in Nil'e yazdığı mektubu okudu. Ey Nil Eğer kendi istek ve arzunla Akıyorsan akma Taşma Ama eğer Allah'ın kudretiyle Akıyorsan Taş ey Nil Ve o gece Nil taştı Allah akbar Allah akbar Allah akbar Bu ne güzel bir dindi böyle Mehirlere konuşuyorlar çiçeklere konuşuyor dağlara konuşuyor her şeye konuşuyor bu güzel dinle güzel de dinlemeyecek Allah sana hamd olsun bize bu dini lütfettiğin için sana sonsuz şükürler olsun baba baba baba ömer dertti her şeyden endişe duyuyor bu insanların acısına Çare buluyor, Allah'a sığınıyor, Allah'tan istiyor. Ömer, Ömer koşuyor. Medine'ye münevere de gece yarları uyumuyor. Kapı kapı geziyor Ömer. Ya bir fakir varsa, ya bu gece bir aç uyuyan varsa... ...hesabını Allah benden sorar diye. Ömer uyumuyor, uyku durak bilmiyor Ömer. Ömer kapı kapı geziyor, dinliyor. Nerede bir yürek acısı varsa yüreğinde hissediyor. O eve yöneliyor... ediniyor hani koca akif koca kare ve ömer diye bir şiiri var ya altında mutlaka okumalısınız akifi akif yapan ruhunu ah, anlamalısınız hani ihtiyar bir nene ah, ve öksüz ve yetim kalmış torunları yavrucukları açlar evde pişirecek bir şey yok ne yapsın nenecik tencerenin içine taşları koymuş Çocukları avutmak için tencereyi karıştırıyor Durundu yavrularım Şimdicek üşecek Durundu yavrularım Şimdicek üşecek Ah Ömer, Ömer Sen uyu yatağında Biz burada aç gezelim Aç kalalım, sen uyu yatağında Nenecik böyle dertlenirken Ömer bu sesleri dinledi Hemen geri döndü, koştu Beytülmale koştu Omzuna bir un çuvalı aldı Beytülmal'den. Geri döndü eve. Haç dedi nene. Haç çekil kenara dedi. Taşları çıkardı tencereden. içine içine unu kattı. Karıştırmaya başladı. Sönmek üzere olan ocağı bir yandan üflemeye çalışıyordu. durumdu yavrularım. Şimdi çekmişi çek. Ömer, Ömer, Ömer, Hani yine bir gün. Bir anne ve kız Bir genç kız ve annesi Ömer yine bir gece yarısı dolaşıyor Medine'yi münevvere'yi Bir yürek acısı hissettiğine Sokuldu eve Anne ve genç kızı konuşuyorlardı Anne acılıydı Yavrum dayanamıyorum sana Senin halinde Gözümün önünde eriyorsun Bitiyorsun kızım Dayanamıyorum ''Sana bir şeyler bulamıyorum. Sana bir şeyler getirip yediremiyorum. Zaten az bir sütümüz var. Onu satsak da çok para etmiyor. Sana bir şeyler kesiremiyorum kızım. Çok üzülüyorum. Hani diyorum, hani diyorum, Adil Ömer uyuyordur. Ömer'in nereden haberi olacak? Hani diyorum, ''Ama anne.'' Hani diyorum kızım ne yapayım çaresizim. Hani diyorum gözümün önünde eriyorsun dayanamıyorum sana. Hani diyorum süte biraz su karıştırsak çoğalsak belki biraz daha çok para eder. Ama anne yavrum Ömer nereden duyacak? Ömer nereden görecek yavrum? Yapıversek diyorum süte su katıversek. Ama anne ama yavrum ama anne anne. Ömer uyuyabilir anne Ömer görmeyebilir anne Ama anne Bizi Allah görüyor Ama anne Bizi Allah görüyor Anne yapma Anne ben açlığa dayanırım anne Katlanırım anne Yeter ki süte su katma anne Ben ölmeye razıyım. Yeter ki süte su katma anne. Ömer dinledi ve geri dönüp gitti. Ertesi gün o eve geldi. Fakat o eve bu sefer un değil. O eve dünürcü olarak geldi O kızı oğluna istedi Ve o kız Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Ömer'ül Faruk'un gelini oldu Kim biliyor musunuz o kız? O kız kim biliyor musunuz? O kız kim biliyor musunuz? O, kim biliyor musunuz? o gelin kim biliyor musunuz? İslamiyetin 4 halifesi vardır bilirsiniz. Ebu Bekir radıyallahu anı, Ömer faruk radıyallahu anı, Osman azzemir en radıyallahu anı, Ali el radıyallahu anı. 4 halifesi vardır. Ama İslam tarihçileri bir 5. halifeden söz ederler. Bir adil hükümdar. Ona 5. halife demişlerdir. Onu beşinci halifeliğe layık görmüşlardır İslam tarihçileri, İslam alimleri, İslam ümmeti. Devrinde sabaka verecek fakir kalmamıştır. Öylesine adil, önesine merhametli, öylesine zirve bir hükümdar. Beşinci halife. İşte o gelin, o beşinci halifenin annesidir. O gelin öyle bir evlat yetiştirmiştir. Kimdir biliyor musunuz o? Beşinci halife. Kimdir biliyor musunuz? Ömer bin Abdülaziz. Evet. Allah ne <imbeşim> Allah'ım. <imbeşim> I'm on, Allah, I'm on Hey! I'm on a Hey! Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Allah, Aman Aman Allah, Hamar Allah'ım! Ey Ömer bin Abdülaziz! Neredesin? Ey Ömer bin Abdülaziz'i yetiştiren annesi neredesin? Neredesin? Neredesin? Kim onlar böyle? Ey Dünür! Ey Dünür! bizim kurduğunuz hıvanın meyveleri mi bunlar? Kim bunlar? Kim bunlar bu sokaklardaki Amerikan özentili gençler kim? Ey koca Fatih neredesin kalk? Ey Fatih, yetiştiren bana kalk! Müzik böyle ne oldu bize ne oldu bize böyle peygamberin övdüğü Fatih peygamberin övdüğü orada neredesiniz ey övülmüş askerler neredesiniz neredesin koca Fatih neredesin Kim bunlar İstanbul'u kuşatmıştı Fatih ordusuyla fethetmek üzereydi İstanbul'u kuşatmıştı Bizans'ın papazları geldiler ordunuzu gezmek istiyoruz dediler buyurun dedi Fatih gezin <gülüyor> askerleri gezdiler Papazlar gezdi Papazlar yazmış Anlıyor musun? Papazlar kitaplara yazmışlar Tarih sayfalarına yazmışlar Gezmişler Fatih'in ordusunu Bu tespiti papazlar yapmışlar Fatih'in askerlerinin Bir tanesinin bile Bir vakit geçmiş kaza yokmuş Koca Fatih. Kutlu askerler. Neredesiniz? Ne oldu bize böyle? Ne oldu bize can kuşu? Sıkılıyorum. Ne yanı gitsem, sokaklara çıksam. Ne tarafa gitsem, sıkılıyorum. Sen de sıkılır mısın can kuşu? Söyle can söyle, ne oldu bize böyle, ne oldu can biz böyle değildik can ne oldu bize böyle, hadi gel can hadi gel, hadi buralardan kaçıp gidelim abi, hadi, canımız sıkılıyor, daralıyor. Hadi gel gidelim şu muhteşem Allah'ın muhteşem yarattığı şu nizam ve intizam içerisinde nasıl nasıl bozuldu nasıl bozdular kim yoksa biz mi yoksa ben mi? Hadi gel can kuşu hadi gel göklere alalım hadi gel gidelim buralardan istersen kuşlara. Havan Allah. Im. Şu kuşların yanına gidelim. Ne güzel yakışıyor şuna bak. Şu kainat'a ne güzel yakışıyorlar kuşlar. Ama ben yakışamadım Ben yakışamadım. Allah'ım şu güzelliğe bak. Allah'ım şu tatlılığa bak. Ne güzel yakışıyor kainata. Kainat bununla ne kadar güzel. Sanki kainatın her zerresi benden davacı olacak yakışmadığım için. Şu marifetlere bak. Ya benim bir marifetim varmış kainatın içinde. Ay tavus kuşu. Ben de aşkın renklerini görmek istiyorsan kalmadı. Aşkın nice renkleri vardı ey kuşlar. Hadi beraber uçalım. Şu güzel uçuşa bakın. Hay güzel kuşlar. Ey tatlı kuşlar, kainata yakıştılar. Sularda, dağlarda kuşlar. Her yerde yakıştılar. Baharlarda, kışlarda yakıştılar. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. O da ne öyle? Aman Allah, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah, barbede bak. Benim hiç bir marabetim kalmadı. Allah! Sen şu kainat destesinde raks ediyorsunlar. Allah Allah. Yakışamıyor. Çok küçücük. Şu güzel muhteşem kainatta yakışamıyor ki. Hadi gel. İstersen göçelim buralardan ha. İstersen göçelim buralardan. Hadi gel, istersen gidelim. Göçmen kuşlar var, onların yanına gidelim. Onlarla birlikte göçelim. Göçmen kuşlar da şaşırtıcı bir şekilde bu bilgiye sahiptir. Bu yüzden onlar da tıpkı bir jet filosu gibi V diziliminde uçarlar. Her kuş öndeki kuşun neden olduğu hava boşluğundan yararlanır. Allah Allah! En ön pozisyonda uçmaksa yorucudur ve kuşlar bu görevi nöbetleşe üstlenirler. İşte burada büyük bir sır vardır. V şeklinde uçuşun yakıt tasarruf sağladığı, aerodinamik mühendislerinin bulduğu bir gerçektir. Peki ama bu bilimsel hesabı göçmen kuşlar nereden bilirler? Kendi aralarında disiplinli bir şekilde nasıl organize olurlar? Her kuş uçuş sıralamasında kendisine ait yeri nasıl bilir? Allah Allah. Allah Allah. Yön bulma konusunda uzman olan kuşların başında leylekler gelir. Leylekler her sene binlerce kilometre yol alırlar. Afrika kıtasından yola çıkan leylikler Akdeniz'i geçerek Avrupa kıtasına ulaşırlar. Ancak aradan bir mevsim geçtiği ve bitkiler yeşerdiği için Avrupa topraklarının görüntüsü tamamen değişmiştir. Peki leylikler binlerce kilometrelik yolculuklarında yollarını nasıl bulurlar? Araştırmalar, leyleklerin vücutlarında yeryüzünün manyetik alanını algılayan özel bir sistem olduğunu ortaya çıkarmıştır. Allah Allah. Bu doğal pusulayla manyetik alan çizgilerini takip eder ve yön tayini yaparlar. Allah, Allah. Ve bu sayede binlerce kilometrelik yolculuklarını sıfır hattayla tamamlar ve bir sene önceki yuvalarının yerini bulurlar. Allah akber. Allah'ın kar kazları, bulutların arasında hangi yöne doğru uçacaklarını hiçbir aygıt kullanmadan bilirler. Allah'u Ekber. Binlerce metre yüksekte oksijen çok azdır. Bu yüzden pilotlar oksijen maskesi kullanırlar. Oysa kazların oksijen maskesine de ihtiyaçları yoktur. Çünkü özel bir tasarımla yaratılmış akciğerleri ve kan hücreleri sayesinde bu yükseklikte dahi nefes alabilirler. Allah'u Ekber. Yine özel bir dizaynla yaratılmış vücut yapıları onları sıfırın altında 55 derecelik soğuktan korur. Vücutlarındaki tasarım ve teknoloji bir savaş uçağı pilotunu kıskandıracak kadar mükemmeldir. Karkazları Kuzey kutbuna yakın bölgelerden Meksika Körfezi'ne uzanan binlerce kilometrelik uzun bir yolculuk yaparlar. Onlar da tıpkı leylekler gibi mucizevi bir şekilde yön bulma sistemleriyle donatılmışlardır. Allah Allah. Vücutlarına birer manyetik alan algılayıcısı yerleştirilmiştir. Bu sayede yeryüzünün manyetik alanına göre yönlerini bulurlar. Allah Allah. ve binlerce kilometrelik yolculukları boyunca yönlerini şaşırmazlar. Peki bu kuşların vücutlarına manyetik alan algılayıcılarını kim yerleştirmiştir?